allah Teala'nın malikiyetiyle malik oluşuyla ve Yüce Allah Azze ve Celle'nin rezzakiyetiyle yani rezzak oluşuyla birlikte zikredilir. Yani rububiyet sıfatı Yüce Allah'ın bu üç ismin etrafında döner durur. Halik olması malik olması ve rezzak olması. Zaten Rab bu üç sıfatı kendisinde bulunduran zattır. Haliktir o.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 Rabbimiz Subhanahu ve Teala Elhamdülillah buyurduktan sonra övgü namına ne varsa onların tamamı Allah'a aittir buyurduktan sonra Rabbul Alemin Elhamdülillahi Rabbil Alemin buyurdu. Hangi Allah? Alemlerin Rabbi olan Allah. Yüce Allah'ın alemlerin Rabbi olmasında ortaya çıkan hususların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 اَفَرَعَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ Attığınız, akıttığınız meniyi görmüyor musunuz? اَاَنْتُمْ تَحْلُقُونَهُ Onu siz mi yarattınız? اَمْنَحْنُ الْخَالِقُونَ Yoksa onu yaratan biz miyiz? Her birimiz akıtılan meniyi iyice biliyoruz.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 bir de yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın insanın üzerindeki rububiyeti var etmesi bizi, yaratması, şekillendirmesi, sıfatlar vermesi, görme kuvveti, işitme kuvveti, konuşma vermesi. Allahu Teala insana yarattı, insana beyanı öğretti. Sizin için yüce Allah buyuruyor, işitmeler vaad ettik, vaad ettik. Görmeler vaad ettik.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 Allah'ın rububiyeti içerisine alır. Yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın rububiyeti bunların hepsini içerisine alır. Müellifimiz kardeşlerim başta besmelenin tefsiri münasebetiyle Er Rahman ve Er Rahim'i tefsir ettiği için Fatiha'nın ikinci ayetinde olan Errahman Rahman ve Er Rahim'i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 üzerinde O zaman diğer alete geçmeyelim. Bu 5 dakika Tamam. Yok yok. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Tabi bir kişi buna itikad ettiği zaman yani bu ayetlerin gereği olarak Yüce Allah Subhanahu ve taala'nın rububiyetine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 zikretmişken orayı da zikredelim. Geçmiş derslerde de zikretmiştik. Allah Subhanahu ve Teala'nın rububiyeti sadece eşyaya ya taalluk eden bir şey değil. Yani kainattaki varlıklara taalluk eden bir şey değil sadece. Varlıklarla birlikte neye de taalluk ediyor yüce Allah'ın rububiyeti? Hallere, olaylara. Yani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 Dilediğini üstün kılar, dilediğini alçaltır. Dilediğine mülk verir, dilediğinden mülkü çeker alır. Kulillâhumme mâlikel mulk, tu'til mulke men teşâ ve tenzi'ul mulke men ve tuizzu men teşâ utuzillu men teşâ. Bi Bak. Hep tekrar men teşâ, Dilediğini ey Allah, kulülahumma deki ey Allah. Sen bütün otorite ve egemenliğin sahibisin. Malikül mülk. Tu'tilül mülk men teşâ. dilediğine verirsin yeryüzünde. Ve tenziül mülke mimmen teşâ. Dilediğinden de hükümranlığı şeker alırsın. Ve tuizzu men Dilediğini aziz edersin.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 bir ölünen toprağına inmemiştir hala Kur'an bunu hakkıyla bilin ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için Kur'an bunun için inmedi Rasulullah sallallahu aleyhi sallam bu ne buyurdu o mir'tu an o katilen nas'e hatta yeshhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu Rasulullah wa yuqimus salah wa yuqtuz zaka Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla savaşmak bana emredildi. Emreden kim? Allah. Allah emredildi. Ne zamana kadar? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah söyleyip namaz kılıp zekat verinceye kadar. Resulullah "Fe iza fa'lu asmu minni dima'hum ve Bunu yaptıkları takdirde paçayı yırtarlar, kanları, malları dokunulmaz olur. Asamu minni benden korumuş olurlar diyor. Bunu yaptıkları takdirde. Ve <gülüyor> hesabuhum hesapları Allah'a aittir. Ve hesabuhum alallahi azze Sen hükümdar olarak namazı halka zorlayacaksın. Camiye sokacaksın. Ama abdestsiz namaz kılıyor adam. Onu da ve hesabuhum alallahi azze Hesabı Allah'a. Birileri de zannetmesin. Din ve